Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu aleyke ya seyyid el evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiya'yı vel muhselin Ve ila cemil enbiya'yı Velhamdülillahi Rabbil alemin Kendimizi anlamaya Tanımaya çalışıyorduk Ben kimim sorusuna cevap vermeye Çalışıyorduk Dünyaya gelmeden önce Kim olduğumuzu Rabbimizin bize verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlamaya çalıştık inşallah. Bir de bize yüklediği sorumluluğu, ona verdiğimiz vaadi, vaatleştiğimizi anlamaya çalıştık. Şimdi imtihan yerindeyiz, imtihana tabi tutuluyoruz. Hem de her anda, onun için hayatı anlamamız gerekir, kendimizi anlamamız gerekir. Rabbimizin bize emrini, hükmünü anlamamız gerekir ki, doğru yapma, güzel yapma imkanımız olsun. Bunun için de mutlaka Rabbimizin nazarıyla nazar etmemiz lazım. O'nun bize öğrettiği gibi, O'nun bizden istediği gibi, emrettiği gibi O'nun bizden razı olacağı, seveceği gibi bir bakışa, bir nazara sahip olmamız lazım. Bakışımız, nazarımız nereden geliyor? Gömdümüzden. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, herkes şekillenmesine göre iş yapar. Kim nasıl şekillenmişse, işi de ona göredir, sözü de ona göredir, hali de ona göredir, bakacağız. Biz Allah'ın şekillendirmesini, yani Rablığını kabul etmişsek, O bizi şekillendirmiş, dolayısıyla O'nunla bakarız, O'nunla anlarız, O'nunla konuşur, O'nunla evlittiğiyle hareket ederiz. Yok şeytan eğer fıtratımızı bozduysa, biz Rabbimizi değilse değil de şeytanın verdiği vesveseyi kabul ettiysek, dünyanın süsüne aldandıysa, şeytan öyle söylemişti, onlara günahları süsleyeceğim dedi. O süse eğer aldandıysa bu durumda bakışımız Allah'a göre değil, şeytana göre olur, nefsimize göre olur, arzularımıza, isteklerimize göre olur veya birilerine göre olur. İnsanlara göre olur. Her defasında onları arkamda olsak da olmasak da Rabbimize şirk koşmuş olur. Rabbimizin önüne koymuş oluruz. Allah ayet-i kerimede sizin veliniz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir dedi. Ananız da olsa, babanız da olsa, kardeşiniz de olsa Haşiretiniz de olsa, kim olursa olsun, eğer küfrü imana tercih etmişlerse onları veli edinmeyin, onları dost edinmeyin. Onlar evet. dost olmaz. Neye, neden dost olmaz? Çünkü seni Allah yolundan saptırır. Seni başka tarafa, Allah'tan başka tarafa davet eder. Başka şeyleri sevmeye davet eder, başka şeylere Kul olmaya davet eder de ondan onun için bizim görevimiz Allah'tır, Resulüdür, Müminlerdir. Böyle olunca Allah'ın bizi terbiye edip, nefsimizi teskil edip, temizleyip bizi kendine kul yap al etmiş olur, kul etmiş olur bununla beraber O'ndan razı olmuş oluruz, O da bizden razı olmuş olur. Eğer biz O'nun Rablığından, O'nun bizi terbiye etmesinde, tezkiye etmesinde, büyütmesinde razı olmazsa bu durumda O bizden nasıl razı olsun biz O'nu kabul etmiyoruz. O'nun Rablığını kabul etmemiş oluyor, İlahlığını kabul etmemiş oluyor. Bununla beraber, her bir ismini aslında kabul etmemiş olur, halimliğini kabul etmemiş olur, hakimliği Hişmeti verdiğini kabul etmemiş oluruz. Yani Rabbimizi kabul etmemiş oluruz. Onun için, insan olabilmek için, Hazreti insan olabilmek için, Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi için, ''Ben kimim?'' sorusuna cevap verirken, ''Beni Rabbim mi terbiye etti?'' Resûlullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, ''Edde beni rabbi ve ehsene teedibi'' ''Beni Rabbim terbiye etti, edeplendirdi, ne güzel edeplendirdi.'' Bakacağız, bizi Rabbimiz mi edeplendirmiş yoksa başkaları mı? Eğer Rabbimizi dinlediysek, ciddiye aldıysak, ona iman ettiysek, onun bizim için her emrini, her tavsiyesini, her davetini kabul edip, iman edip sevdiysek, beni Rabbim davet ediyor, kendi güzelliğine davet ediyor, halifeliğine davet ediyor huzuruna davet ediyor. Kendi veliliğine, dostluğuna davet ediyor. cemarını davet ediyor. Beni, benim hakikatime davet ediyor. Diyorsak deyip Rabbimizin vahyini dinliyor, okuyor, anlamaya çalışıyor. Afaktaki, enfüsteki ayetlerini okuyorsak, okumaya, anlamaya, tefekkür etmeye çalışıyorsak onunla Rabbimizin vahyiyle edepleniriz, Resulullah Efendimiz sahabeyi onunla vahyiyle, Kur'an ile edeplendirdi. Biz de eğer onunla edeplenirsek, Rabbimiz bizi ayetleriyle, Kur'an ile edeplendirdi. Edeplenince ne olur? Canlı Kur'an. Herkes mutlaka Kur'an'dan şeyler öğrenmeye, anlamaya çalışır, her mü'min, daha önce gelenler de kendi kitabından, Peygamberinden, Nebisimden veya Resûlümden öğrenmeye, anlamaya çalışmıştır. Mesele bütünüyle onu anlamaktır, gönül, boşluk kabul etmiyor. Hayat, boşluk kabul etmiyor. Onun için her konuda Allah'ın bir emri var. Eğer onun emrini bilmiyorsak, iman etmemişse, kabul edip hiçbir şekilde itiraz etmiyorsak onun yerine başka bir şey koyarız. Koymuşuz yani. Farkında olsak da, olmasak da birinin, birilerinin emrini, tavsiyesini, davetini kabul etmiş. Davetine de icabet etmiş. Onun istediği gibi olmaya çalışırken, Rabbimizin istediği gibi olmaktan kendimizi mahrum bırakmışız. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Rabbimizin bizden ne istediğini ne kadar biliyoruz, ne kadar anlamışız bu alemde, ne kadar bildiysek, anladıysak o kadar doğru ve güzel yapma imkanımız vardır çünkü. Bilmiyorsak zaten peşinen kaybetmişiz. Yok ben bu kadar biliyorum. Senin öbürünü de öğrenme imkanın yok muydur? Vardır. Bu durumda onu ciddiye almadın. Sadece Rabbimiz bize kulum sen beni ciddiye almadın, beni dinlemedin. Sana neyi vahyetmişim Anlamak istemedin. Okumadın, dinlemedin, anlamaya çalışmadın, tefekkür etmedin dese kim hesap verebilir? Rabbini ciddiye almamışsın. Onun için Rabbimizi dinliyoruz, vahiyini okuyoruz, ciddiye alıyor. Her emrine, her bizimle konuşmasına da cevap vermeye çalışıyoruz. Vermeye çalışmamız lazım. Hiç kimsenin Allah'tan başka hiçbir şeyi yoktur. Ondan gelmiş ve yine ona dönecek. Başka şeylere takılıp kalmak nasıl doğru yolu? Hiç kimse, hiç kimseyi, hiçbir şeyi mazaret olarak gösteremez. Rabbimiz beni gör diyor. Benim sana muamelemi gör. Benim seni tabi tuttuğum, imtihanı, sana verdiğim imkanı gör. Bir kendine bak, kulluğuna bak, bir de seni yaratan Rabbine bak. Rabbin sana neyi emretmişse bir kul olarak onun gereğini yerine getirmeye çalış. Kendine bak, seni kim şekillendirmiş? Allah ayeti kerimede sizi, sizi suretlendiren, size şekil veren odur. şeklinizi güzel yaptı. Kendi güzelliğiyle güzel yapmış. Hem zahiri hem manevi. Bakacağız bizde gönlümüzde. Allah'ın şekillendirmesinden başka bir şey var mıydı, yok muydur? Başkalarının tavsiyesiyle, davetiyle, öğretmesiyle, talim ettirmesiyle şekillenmiş miyiz, şekillenmemiş miyiz? Şekillenmişsek bu durumda ne yapmamız gerekir? Değiştirmemiz gerekir. Mesela Resulullah Efendimiz geldiğinde, her bir peygamber geldiğinde, Nebi, Resul geldiğinde Ne yapıyor? Ümmetini kendisine iman edenleri Allah'ın indirdiği vahiyle yeniden şekillendiriyor. Şekillendirip gökteki yıldızlar yapıyor, hidayete erdiriyor. Onları Allah'a yakın, Rabbine dost, Rabbini seven, Rabine aşık, Rabine teslim olan, Rabine karşı sorumluluğunu bilen, takva sahibi yapıyor. Rabbiyle güzel olan, mühşim kullar yapıyor. İman ediyorlar, salih amel işliyorlar, ahsen amel, güzel amel işliyorlar, hayırda yarışıyorlar. Allah için mallarıyla, canlarıyla cihad ediyorlar nefislerine. Tabiiz vermeyip nefislerini temizleyip teskil ediyorlar gökteki yıldızlar oluyorlar. Elbette ki herkes kendi tercihini kendisi yapar. Bir kul kendisi gibi aciz zayıf Allah'ın ayet-kelimede buyurduğu gibi hiçbir şeyi yaratamayan ve gücü hiçbir şeye yetmeyen İnsan olsun veya başka bir şey olsun, ona mı kulluk yapıyorsunuz, buyuruyor. Onu mu dinliyorsunuz, onu mu ciddiye alıyorsunuz? Yani bunu kendine nasıl yakıştırıyorsun? Bu sana yakışan bir şeydir. Bununla beraber Mürşid-i Kamil demek, O tahrif olan gönlümüzü başkasının başka bir şekilde Allah'ın emretmediği, sevmediği bir şekilde şekillendirmesini bozar. Yeniden Allah'ın vahyiyle şekillendirir. Gönlünü, gönlündeki Kur'an'ı tahrif eden yerine başka şeyler yazılmış olanı siler. Yerine Allah'ın ayetlerini, vahyini yazar. İşi budur. Eğer böyle değilse o onu ne kadar terbiye edebilir? Ne kadar Allah'ın şekillendirmesiyle şekillendirmiş olur? Ne kadar Rabbinin edeplendirmesiyle edeplendirmiş olur? karma karışık bir şey olur. gönül Beytullah Rahman'ın aşığı. prük prük Rabbinin Rabbinin tercebesine layık olması için orada onun vahyinden, onun muhabbetinden, ona teslimiyetten, ona karşı tappodan teslimiyetten Başka bir şeyin olmaması gerekir, yoksa Allah tecelli etmez, kulu da kendi kendini kandırır, yolda yürüdüğünü zanneder, bir düşer, bir kalkar, bir bakıyorsun iman etmiş, bir bakıyorsun Rabbine şirk koşuyor, itiraz ediyor, isyan ediyor, anlamamış ama, ayetler tecelli etmemiş. Küfür gelince, şirk gelince, karanlık gelince, evet, o ayetlerin nuri onu karşılamıyor. iman nuru onu karşılamıyor. O karanlığı yırtıp, söküp, atmıyor, atamıyor. Neden? Yok da onda. İçeride karşılığı var. Nedir karşılığı? Küfür karşılığı. Öyle anlamış, öyle zannetmiş, etmiş, öyle öğretilmiş ona. Mesela ne deniyor Paran yoksa kıymetin yok, malın yoksa değerin yok, şerefin yok. Kıymetini, değerini maldan alıyorsun, mevkiden alıyorsun. Oysaki insan kıymetini, değerini Allah'tan alıyordu. Şirk olarak aldı, onu oraya yerleştirdik. Sürekli ona öyle tekrar ediyor, yetmez. Bir de ona o şekilde örnek oluyor. Örnek. Kendisi öyledir. Aynı zamanda kendi küfrüne, şirkine davet edip onu öyle, gönül alemini öyle şekillendiriyor. Küfrü oraya yazıyor. Ama haberi yok. Onu sevdiğini zannediyor. Onun için hayri istediğini zannediyor. Onu zaten söylüyor. Senin için söylüyorum diyor. Seni sevdiğim için söylüyorum. Bunu böyle yapman lazım. Böyle anlaman lazım. Onun için hadi dünyaya sarıl, hadi okula sarıl. Gerisi önemli değil. Allah'a kul ol demiyor, Rabbinle bak demiyor. Rabbimiz bu aleme bizi imtihana tabi tutup ebedi hayatımızı kazanmaya, manevi olarak büyümeye, varlık olmaya, Hazreti insan olmaya göndermiş demiyor. Bizim sorumluluğumuz, Allah'a karşı, bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Rabbimiz O'dur ve biz O'nun kuluyuz. Bize düşen, O'na kul olmaya çalışmaktır. İlk önceliği, hedefin Rabbinin rızasını kazanmaktır. Rabbinin sevgisini kazanmaktır. O'na kul olmaktır. Ebedi hayatını kazanmaktır. Geriye kalan her ne varsa, hepsi sadece bunun için bir sebep, bir vesile, bir araçtır. Eğer aracı amacın önüne koyarsan, bu sefer araca av dolmuş, sebeplere kul olmuş oluruz. Onun için bakacağız, temizleyeceğiz. Rabbimiz bir şey söylediğinde, onun dışında bir şeyi anlamışsak iyice anlamaya çalışacağız. Rabbimiz ne demek istiyor? Muradı nedir? Gönlümüzdeki yanlış fikirleri, düşünceleri atacağız. Ona bahaneler uydurmayacağız. Kendi kendimize yalan söyleyip fetva çıkarmayacağız. Eğer Allah, Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır dediyse maricani vermeden cenneti alamayacağımızı Rabbimiz söylüyor. Başka birileri çıkıp şunu şöyle yaparsan cenneti kazanırsın. Hatta şu duayı okursan cenneti kazanırsın. Şöyle yaparsan kazanırsın. Allah öyle mi söyledi? Yok. Karşılığı nedir? İman nedir? Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin, iman edip salih amel işleyeceksin. Bununla beraber malınla, canınla Allah yolunda cihad edeceksin. Allah'ı, Resulü'nü, Allah yolunda cihad etmeyi her şeyden çok. Anandan, babandan, eşinden, çocuklarından, aşiretinden, ticaretinden, işinden, evinden, sevdiğin her ne varsa, seveceğin her ne varsa, Hepsinden senin için daha sevgili olması gerekir. Yok eğer böyle değilse Allah'ın emrini bekle, Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez dedik. Basık oldu, Fasık cehennemlik. Küfür batağına batmış, Rabbini dinlememiş, ciddiye almıyor, bilmek bir işe yaramıyor. Fir'an da biliyordu alemlerin Rabbini, onun için boğulurken ben Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettim, alemlerin Rabbine iman ettim, diyor. Bu anda mı iman etti? Yok önceden de biliyordu. Allah ona şimdi mi iman ediyorsun dedi, şimdi mi bunu ikrar ediyorsun, söylüyorsun, kabul etmedin. haddini aştın. ben ilahım dedim. Ben sizin Rabbinizim dedim insanlara, şimdi mi iman ediyorsun? Kur'an'ı okurken, Rabbimiz bize peygamberleri anlatır, onların güzelliğini anlatır, onların yaşadığı halleri, sıkıntıları, sabırlarını anlatır, davetlerini anlatır, dualarını anlatır. Her defasında bizi anlatıyor, birebir bizi anlatıyor. Seni de onlar gibi yaratmış, onlara yüklediği sorumluluğu sana da yüklemiş. Ne kadar? Gücün kadar. Neyi vermişse orada hesabı çekiyor. Birine sabreden bir kuldu, birine şükreden bir kuldu, birine sadık bir kuldu, birine Rauf ve Rahim bir kuldu, alemlere rahmetli. Birine azim sahibiydi. Her defasında bize örnek olanları anlatıyor. Böyle oldu diyor. Herhangi bir eksik yaptıklarında ya da onlara göre bir yanlış yaptıklarında tövbe ettiler, istiğfar ettiler. Nasıl tövbe edip istiğfar ettiklerini Allah beyan ediyor. Yunus Aleyhisselam'ın. İstihbarını anlatırken Ben kendime zulmettim, sen sübhansın ya Rabbi dedi Ben zalimlerden oldum Senin emrini beklemeden mü terk ettiğim için evet, Kendime zulmettim, zalimlerden oldum Sen sübhansın Ben bir beşer olarak yanlış yaptım Afiret diyor Allah da onun duasını, tövbesini kabul etti. Onu o barılın karından, o zulümattan, karanlıktan kurtardı. İşte biz müminleri böyle kurtarırız dedi. Sonunda işi sana bağlıyor, seni sana anlatıyor müminleri. Sen de karanlıktasın, nefsinin karanlığındasın. Kurtulmak için senin kendine zulmettiğini, kendini karanlıkta bıraktığını, kendini Rabbinin ayetlerinden, vahiyinden, Rabbini sevmekten, iman etmekten... ...mahrum bıraktığını, karanlıkta kaldığını bil ve sen de. La ilahe illa ente subhaneke kuntu mine zalimi. Sende başka ilah yok, benim gideceğim yer yoktur, benim... Sevdiğim sensin, beni yaratan sensin, benim ilahım sensin, mabudum sensin. Ben kendime zulmettim. Bu benim hak ettiğim muameledir, layık olduğum muameledir. Bununla bana ikramda bulunuyorsun, kazanmamı istiyorsun. Ayetlerinde nurlanmamı, vahyinde nurlanmamı istiyorsun. Evet, karanlıktan çıkmak için emrettiğin gibi ipine sarılacak? Hep beraber Allah'ın ipine sarılın, bir de Allah'a sarılın dedi. Sana sarılacağım, muhabbetine sarılacak, emrine, hükmüne sarılacak. Rabbimiz bizi bize anlatıyor, bununla beraber bir da <gülüyor> anlatırken, Nemrud'i anlatırken, Ebu Lehevi anlatırken, Ebu Cehil'i anlatırken, iman etmeyenleri anlatırken yine nefsimizi anlatıyor bunu, bunu bunlara yaptığın nefisleridir diyor sen de o nefsi taşıyorsun eğer taviz verirsen Nemrud olur Firavun olur Ebu Cehil olur, Ebu Leheb olur, Karun olur kendini öyle, zanneder bir şey sahip zanneder. Sakın onlar gibi olmayasın. Onlar gibi olup helak olmayasın. Onları nasıl helak ettiğini haber veriyor, bizim bizi uyarıyor, bizi ikaz ediyor. Onlar gibi olma. Onların yürüdüğü yolda yürüme. Onlara tabi olma. Onların bulundukları mevkii, makami, sahip oldukları mali, mülkü, serveti isteyip de onların durumuna düşmeyesin diyor. Bir yanda Allah'a davet eden peygamberleri anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor, çektiklerini anlatıyor. Bir yandan da neyi anlatıyor? Rabbinden yüz çevirip iblise tabi olup şeytanlara uyup verdiği vesile peşinden gidip dünyaya kul olanları, nefsine kul olanları anlatıyor ve davet ediyor. Tehlikeyi gösteriyor, cehennemi gösteriyor, azabı anlatıyor. Sakın kendini azaba atmayasın. Bu zaten sana yakışmıyor sen de sana yakışanı yap. Rabbin seni ne için yaratmışsa öyle olmaya çalış, öyle yapmaya çalış, öyle olmaya çalış. Kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Nereden? Peygamberler üzerinden. Nereden? Peygamberlere karşı duranların üzerinden. Bir yandan Allah'ın bize nefeti, ruhi anlıyoruz. Onun bize verdiği yarattığı fıtratı anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan bize verdiği o kıymetli değeri, şerefi nasıl taşımamız gerektiğini, nasıl kirletmememiz gerektiğini Rabbimiz anlatıyor. Bir yandan da bize nefis, nefsin hallerini anlatıyor. Nefsin tuzagına düşenleri anlatıyor. Şeytana uyup tabi olanları Şeytana, iblise kul olanları anlatıyor. Gözümüzün önüne seriyor. Bak diyor, hangi tarafta olmak istersin? Hangi tarafta olmak istiyorsan bu durumda onlara uyarsın. Tercih senindir. Onun için Allah resulleriyle davet ediyor, vahiy ile davet ediyor, müminlerle davet ediyor. Her şeyle davet ediyor. Ama İblis de davet ediyor, şeytan da davet ediyor. O da kullanabildiği herkesi kullanıp davet ediyor. Nereye? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah sizi cennete davet eder, iblis de sizi ateşe davet eder. Allah Allah yolunda Malınla, canınla, cihada davet eder. İman edip, salih amel işlemeye davet eder. Güzel yapmaya davet eder. Hayırda yarışmaya davet eder. Ama iblis de tam ters tarafa davet eder. Biri nurdan bir yola davet, öteki karanlıktan, zulümattan... Ateşten bir yola dalı. Tercihi kendimiz yapıyor, Rabbimiz bize haber veriyor. Öyle bilmedik anlamadık yok. Rabbimiz, Allah insanı kendi fıtratı üzere yarattı buyuruyor. Bu fıtratı bozmuşuz, bozuyoruz zaten, bozuluyor. Daha doğrusu perdeleniyor. Yani, bir hakiki, manevi rengimiz vardır, sonra birileri onun üzerine başka boyayla boyalıyor. Bakıyorsun başka bir şey görünüyor, alttaki renk olduğu gibi duruyor, kimse onu bozamaz. Yani, hani o Karnabiyak kurşu var böyle rengar renk, ne kadar yıkatsan da o renk gitmez, o onun Fıtrat rengidir. Allah onu öyle yaratmış. Kimse onu bozamaz. Bozmak için onu yok etmen lazım, bütünüyle yok etmen lazım. Yoksa onun üzerindeki rengi silemez. Ama üstüne bir boya vurabilir. Fıtratımız da öyledir. Bir bakıyorsun, analar babalar bir boya vurmuş, başka bir tarafa sevk etmiş, döndürmüş Onun. Gönül halili. Senin için kıymetli budur, değerli budur. Senin böyle olman lazım, senin şöyle olman lazım. Onun benliğini, bencilliğini büyütüyor. O hakiki, orijinal halinden çıkmış oluyor. Üzerine rengar renk boyalar vurulmuş. Bir ana baba bir renk vuruyor. Dışarıda Okulda bir renk vuruyor, medreseye gidiyor bir renk vuruyorlar. Arkadaşları ara çıkınca başka bir renk vuruyorlar. Şimdi tabi durum değişmiş. Televizyon seyrediyorlar başka bir renk, sosyal medyada rengarenk. Bakıyorsun tanınmaz hale gelmiş. Bakıyorsun görünmüyor, hiç görünmüyor. O kadar boya sürülmüş ki görünmüyor. Ne lazım buna? Buna rahmet lazım. Buna mağfiret lazım. Buna aşk ve muhabbet lazım. Yoksa onu yıkayamazsın, temizleyemezsin. Mürçidin işi onu yıkamaktır. Aşkla, muhabbetle, rahmetle ve istiğfar ettirip Rabbine döndererek onu yıkayıp temizlemektir. O nefsinden, nefsinin kirinden, nefsinin o boyasından temizlemektir. Onun için Allah öyle buyurmuştu. Allah'tan daha güzel boyayı kim vurabilir? Daha güzel rengi kim verebilir? Allah'ın verdiği o renkle, renkler mi ki o Allah'ın verdiği renktir, hakiki, hakiki renk. İnsan kim olduğunu bilince, anlayınca tabi bütün bunları söylerken ne kadar anlıyor her birimiz kendimize baktığımızda mutlaka kendimizi Allah'a göre biraz anlamış, biraz tanımış oluyoruz. Hayatı da onun öğrettiği gibi artık herkesin anlaması farklı farklıdır. Ne kadar Allah'ın bizi şekillendirmesiyle onu şekillenmişiz. Herkes kendine bakınca kendini biraz görür. Biraz görür diyoruz. Bütünüyle görebilmesi için, bütünüyle temizlenmesi gerekir. Bunun için ona önce lazım olan nedir? Nereden başlanması lazım? La ilahe illallah demesi lazım. Kabul etmiyorum. İlah kabul etmiyorum. Allah'tan başka ilah kabul etmiyorum. Benim ilahım Allah'tır. Beni yaratan O'dur. Üzerimde bir muradi olan O'dur. Beni yeryüzüne halife kılan O'dur. Hadi, hadi kulum benim sana öğrettiğim gibi, seni yarattığım gibi, tertemiz olarak beni temsil et diyen O'dur. Diğer ilahları reddediyorsun. Kim sana ne öğretmişse hepsini reddediyorsun. Yolun başı da la ilahe illallah. Sonuyla, namaz kılarken ehdine siratel müstakim, bizi siratel müstakime hidayet et, kendisine nimet verdiğin nevilerin, sızıklarım, salihlerin, şahitlerin, salihlerin yoluna hidayet et diyoruz, biz yolda değil miyiz ki, hep bunu tekrar edip duruyoruz, yoldayız, yolda oranlar zaten bunu söylüyor, ne diyor, dikkat et diyor. Her anda yolda olduğunu bil, tabi olman gerektiğini bil. Hayatı yaşarken Senin yolda, sirat-ı müstakimde olabilmen için Nebilere, Sıddıklara, Şahitlere, Salihlere uyman lazım. Her an önüne bir imtihan geliyor. Senin her anda sirat-ı müstakimde olman lazım. Bunu bir an bile unutmaman lazım. Onun için günde beş defa, yirmi defa, 40 defa tekrar ediyorsun. Her an. Kendimize bakıp, Kendimizi ne kadar anladığımızı, tanıdığımızı, Rabbimizin tanıttığı kadarıyla anlamaya çalışıyoruz. Sadece böyle düşünerek, tefekkür ederek, anlamaya çalışarak anlayabiliyor muyuz? Hayır. Yol yürümen lazım. Bir şey hakkında, bir bilgi sahibi olduğunda, onu bildiğini, anladığını insan zanneder, öyle değil. Yani Kâbe diyoruz, kıbleye dönüyoruz, oraya gidip oraya varmak, orayı ziyaret etmek, görmek, oradaki Allah'ın tecellisine şahit olmak bambaşka bir şeydir. İnsan için de bu böyledir. Eğer iman tadılmıyorsa o iman değildir. İmanın bilgisidir sadece. İnanıyorum. İnanmak bilgidir. Ama iman bilgi değildir. Onu tatmaktır. Ben Allah'ı seviyorum. Ne kadar ne kadar tattınsa o kadar. Böyle lafla seviyorum olur mu? Yani birine seni seviyorum deyince senin gönlünde ona ait bir tabiri caizse bir aşkın, bir ateşin olması gerekmiyor mu? Seni etkileyen, yakan bir şeyin olması gerekmiyor mu? Bu böyledir. Allah'a yakınlık da öyledir. Rabbini tanımak da öyledir. Bu arada kendini tanımak da öyledir. Neden yol yürümek gerekir? Bu hayat yoludur. Hayatı yaşarken Allah onu imtihanlara tabi tutuyor. O da... Kendine göre ya da Rabbine göre ya da birilerine göre karşılık veriyor. Bu durumda yol yürüyor. Manevi yolculuk yapıyor. Yolculuk böyledir. Yoksa böyle bir yol var da ben yürüyorum. Senin yolculuğun kendinden kendinedir. Kendi nefsinden yüz çevirip hakikatine dönmendir. Nefis olmaktan çıkıp Allah'ın sana nefrettiği hakikat olmandır. Ne kadar olmuşsa, o kadar da anladık. Ne kadar hakikatimize yakın olduysak, onunla o kadar Allah'a yakın olmuş olduk. O kadar Allah'ın güzelliği üzerimizde tecelli ediyor. O kadar o yakınlığı tadıyor, aşkı, muhabbeti tadıyoruz. Aşk-muhabbet arttıkça, tabii artması için marifetin artması gerekir. Hem kendine olan marifetinin artması lazım hem de Rabbine olan marifetinin yani tanıman lazım. Rabbini ne kadar tanıydıysan kendini de o kadar tanımış olur, dolayısıyla O'nun o tecellisini tatmış olursun. Ne kadar kendi nefsinden, benliğinden, bencilliğinden ben biliyorum. Ben bunun sahibiyim, ben yaptım dediysen o kadar nefsinle berabersin, ne kadar ondan kurtulup Allah dedinse o kadar da kendi hakikatine yaklaştım, kendi hakikatine yaklaşırken Rabbin'e de yakın oldum. Allah dedim, Allah'ın davetine icabet ettim. Ne kadar nefsinden kurtuldum, o kadar fena, ne kadar kendinle beraber oldum, o kadar beka. İkisi aynı şeydir. Birinden uzaklaşıyor, öbürüne yaklaşıyorsun, ötekinden uzaklaşınca diğerine de yaklaşmış oluyorsun. Sen ikisi arasında tercih yapıyorsun. Onun için hayat baştan sona tercih et. Rabbimiz bizden insan olmamızı istiyor. Bir kul Rabbini eğer temsil ediyor, onu emrettiği, sevdiği gibi yapıyor, eğer onun nazarıyla kullarına, varlığa nazar edip ona göre rahmet edebiliyor, ikram edebiliyor, yardım edebiliyor, affediyor, magfiret edebiliyorsa nefis bitti. Ne kaldı geriye? Allah'ın güzelliğinin tecellisi kaldı. Onun yeri kendi hakikatidir. O zaten ruhtan tecelli ediyordu. Bütün bu güzellikler ruhtan tecelli ediyor. Eğer böyle anlamadıysak, şöyle yaptım, böyle yaptım, herhalde cennete giderim. Yetmez, ben böyle güzel yaparken, Arancalar, paranca ya da şöyle yanlış yapıyor, o böyle günah işliyor, o böyle yanlış yoldadır, o böyle küfürdedir, o böyle şirktedir. Allah onların hesabını sana sormuyor, önce senin hesabını sana soruyor. Sen kendine rahmet olursan, alemlere rahmet olursun. Sen Rabbinin tecellisini, Rabbini kendi üzerinde, gönlünde seversen, onun için Rabbin için bütün varlığı, mahlukatı sever. Hepsine aşk olur, muhabbet olur, rahmet olursun. Sen Rabbinin sana olan ikramını kabul eder, seversen alemlere ikram olursun, kerim olursun. İş kulda bitiyor. Yani kendimizi Tanıyıp anlamamız lazım. Tabii ki bu sadece anlamamız gerekenlerdir, anlaşılması gerekenleri anlatıyorum. Ama bundan sonrası ne akla gelir ne hayale gelir. Allah'ın güzelliğinin tecellisi, ikramının tecellisi, Allah'ın ikramı. Bütün insanların aklını, hepsini bir araya toplasan, ilmini bir araya toplasan, hadi düşünün, bundan sonra ne vardır desen, onun gölgesine bile yaklaşamaz. O insan, böylesine ikrama nail kılınmış bir varlıktı. Kerrem beni adem. Biz beni ademi, insani mükerrem kulduk. Mükerrem. Sen kendin ikramısın. Sen ikramın kendisisin. Kerem ne deyince, ikram edildi deyince sanki bir şey böyle ikram etmiş. İkram sensin, sen. Rabbin zatıyla sıfatıyla tecelli edince asıl ikramın ne olduğunu anlarsın. Onun için hepimiz hep beraber bunun talibiyiz. Biz Rabbimizi istiyoruz. Bizden Varlıktan hiçbir eser kalmasın. Eser zaten yok. Hayali, hepsi vehmidir. Zandır hepsi, vesvesedir hepsi. Bunlardan kurtulunca hakikate varırız. Onun için yolu hep beraber yürüyoruz. Rabbimizin ayetlerini okuyoruz inşallah. Öyle yapıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Rabbimize cevap vermeye çalışıyoruz. Rabbimizin bize yolu nasıl gösterdiğini, bu alemde neler yapmamız gerektiğini, neye doğru dediğini, neye yanlış dediğini, neye hak dediğini, neye batıl dediğini, neye güzel, neye çirkin dediğini Rabbimiz bize anlatıyor. Neyin bize kazandırdığını, neyin kaybettirdiğini bir bir örneklerle en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Hiç kimse ben anlamadım demiyor. Anladıysan. Pırıl pırıl oldun. Yanlışlardan kurtuldun. Anlayıp, kabul edip, iman etmemiz lazım. Gönlümüzde hiçbir ağırlık hissetmeden, evet ya Rabbi bu böyledir. Olur ki bir hatamız vardır, yanlışımız vardır, halımız vardır, kurtulamıyoruz. Ne diyoruz? Bu yanlıştır. Allah'a göre konuşacağız. Bu yanlıştır, ben bunu yapıyorum ama bu yanlıştır. Yanlışımızı, günahımızı, hatamızı savunmuyoruz. Yoksa Allah muhafaza, imanımız gidiyor ona şirk koşmuş oluyoruz. Yani ben ondan daha iyi biliyorum demiş oluyoruz. Kendimizi kandırmadan kayıtsız, şartsız Rabbimize teslim oluyoruz. Evet, ne diyoruz? Hatam vardır, kusurum vardır, eksiğim vardır, tembelliğim vardır. Kul olmaya çalışıyorum, becermeye çalışıyorum özrüne layık bir amelimin de olmadığını da biliyor. Ama o mükerrem kılmış. O en güzel şekilde yaratmış. O kendine halife kılmış. O ona benim velim demiş. Ha, layık mıyız? Layık olabiliyor muyuz daha doğrusu? Olmaya çalışıyoruz. Becermeye çalışacağız. Bakınca zaten göreceğiz. Biz bile kendi halimizden, Rabbimizin huzurunda gerçekten hayal edeceğiz, boynumuzu bükeceğiz. Bu boyun büküş, bizi Rabbimizin huzura layık hale getirmesi demektir. Çünkü huzurda öyle duracaksın. Kıyamet günü hiç kimse konuşamaz, Allah öyle buyurmuştu. Orada böyle fısıttıdan başka, Ses duyamazsın. Rabbinin azametinden dolayı bu Rabbinin azametini anlayınca e, susar. Fikir beyan edemez. Huzurda durunca öyledir. O bizi hazırlıyor. Onun için kıyametimiz kopmadan huzura gitmek yoktur. Nefsimizin kıyametini koparacağız. Kıyametini koparacağız. Ona gereken muameleyi yapacağız. Her şeyini davan edeceğiz. Takhtiymiş, maliymiş, mülküymüş, meklisiymiş, kıymetiymiş, degeriymiş. Evet, hepsini davan edip seni tanımıyorum diyeceğiz. Ben Rabbimin kuluyum, beni O yaratmış ama ben de bilmeden, anlamadan birilerinin beni böyle kirletmesine müsaade etmişim. Temizleniyor, bütün o yanlış boyaları yıkıyoruz, temizliyoruz. Huzura ayık hale geliyoruz. Geldiğimiz gibi tertemiz. Bununla beraber Allah'ın verdiklerini verdikleriyle ticaret yapıp Rabbimizle arış veriş yapıp büyümüşüz. O güzelliği büyütmüşüz. Rahmetimizi büyütmüşüz. Kerimliğimi büyütmüşüz. Hafızlığımızı büyütmüşüz. Nasıl? İmtihanlar karşısında yaptığımız muamelelerle yapmışız bunu. Yoksa İnsan kendi kendine hayal kurmuş olur, önümüzde evet, Resulullah Efendimiz var, peygamberler var, onlar nasıl kazandıysa bu böyledir, başka türlü yol yok. Allah ayet-i kerimede, Allah hiç kimse için adetini değiştirmez, adeti budur. Ben sizin Rabbinizim, benden başka ilah yoktur ve ben seni bana olasın diye yaratmışım. Senin işin bu, bu değişmez, hiç kimse için. İnsanın halleri değişir, ibadetleri değişir, hayırları değişir ama bu değişmiyor. Mesele Kamil manada avdolmaktır, olmaktır, Rabbimizi tanımaktır. Yani avdolmak, olmak, aşık olmaktır. Kendi hakikatimize yaklaşmaktır. Yaklaştıkça zaten o aşkı bütün şiddetiyle tadar, Allah'ın yakınlığını tadar. Sonra Söyledim biraz önce, böyle akla hayale gelen değildir. Mesele onu takmaktır. Tattınsa sen Rabbine yakınsın. Her an o perdeyi açabilir. Bunu tatman gerekiyor, bu yakın durur. Huzurda durabilmen gerekiyor. Bir şey yaparken onun rızasını gözetmen gerekir. Rızasından çık çıkıyorsan mutlaka orada biraz ürkmen gerekir. Tabii ki bu söylediklerim hepsi nefisle ilgiliydi. Zahiri günahla ilgili değildi. Nefisle ilgili. Nefsin her hali şirktir çünkü. Nefsin her hali küfürdür, şirktir, riyadır, hasettir, kendini beğenmektir, benim demektir, bence bana göre demektir. Bedene ait olanlar ise günahtır. Günahla şirki birbirinden ayırıyoruz. Ruhun da bütün hali aşktır, muhabbettir, hayırdır, güzelliktir, aftır, mağfirettir. Rabbimiz mecbur kaldığınızda önce leş, kan, domuz eti haram diyor sonra mecbur kaldırsanız dedi. Onu bile ona bile ölmeyecek kadar müsaade ediyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Ama şirk için asla böyle bir şey söz konusu değildir. Yapamadım, edemedim yok. Yani sormak lazım. Sen mi iyi biliyorsun? Seni yaratan Rabbin mi? Senin için hayır olanı sen mi iyi biliyorsun yoksa senin yaratan Rabbin mi? Sen mi çok merhamet sahibisin kendin için? Yoksa Rabbin mi merhamet sahibi? Herkes bunu biliyor bilmeyen, ben bilmiyorum Diyebilen var mıydı? Yok O zaman Eğer orada Bence diyor, bana göre diyorsan Kendini evet Nefsini Rabbine şirk koşmuş oluyorsun. Allah bunu kabul etmez onun için, Allah bütün günahları affeder, mağfiret eder ama şirki affetmez dedi. İnşallah kendimizi anlamaya çalışacağız. Bu alemde olduğumuza göre, Rabbimizin bize nasıl yol gösterdiğini, nasıl bizi eğittiğini, vahyiyle bizi nasıl eğittiğini, nasıl terbiye ettiğini, edeplendirdiğini. En edepsiz insan, en terbiyesiz insan, Rabbine itiraz eden insandır, Rabbinin işini beğenmeyen insandır, Rabbinin emrini, hükmünü kabul edemeyen insandır, Rabbinin rahmetini, afini, mağfiretini, ikramını kabul edemeyen insandır, en edepsiz, en nankör. Onun için öyle buyurmuştu, ''Doğrusu insan pek nankördür.'' dedi. Hiç kimse nankör insanı sever mi? Yani ha ikramda bulunduğun biri sana karşı nankörlük yaparsa onu sevebilir misin? Sevemezsin. Onun için Allah nankörleri sevmez dedi. Sevmediyse sen Rabbini kaybettin, sevgisini kaybettinse onu kaybettin, birinin sevgisini kaybettinse onu kaybettin, biri senin sevgini kaybettiyse o da seni kaybetmiş. Bunu herkes kendi üzerinden bir ayet olarak rahatlıkla okuyabilir. Rabbimiz selam ve sabırla Rabbinizden isteyin, ondan isteyin. Sabır ve selat, selat her şeyi kapsıyor, bütün ibadetleri kapsıyor, namazı, orucu, hacı, zekatı, sadakayı, infakı, Rabbini zikretmeyi, her konuda Allah yolunda cihadi, hayrı, her şeyi kapsıyor. Bunları yaparken sabırlı ol dedi. Rabbinizden isteyin, Rabbinizden neyi istiyorsun? Zaten sen bunları yapınca sen Rabbine kavuşuyorsun, Rabbini istiyorsun. Bunun için sabırlı ol dedi, acele etme. Bu bir yol, yol yürüyoruz çünkü. Öyle hemen olsun bitsin değil. Yavaş yavaş gelecek. Yavaş yavaş kendimizden kurtulacağız, hepsimizden kurtulacağız. Yavaş yavaş o... Nefsimizin üzerine örtülmüş o perdelerden kurtulacağız. Şirkten kurtuluyoruz. Küfürden kurtuluyoruz. Nefsin vehminden, zanından kurtuluyoruz. En son muameleyi de Allah yapıyor. Nedir o? Mürşid-i Kamil'lerin sözü bu. En son Hakk'ın nazarı Mürşid-i Kamil'le beraber gelir. Yani Allah onunla dervişe nazar eder. O son perde öyle. parça olur. Toz duman olur. Hakikat tecelli etmiştir. Onun hakikati bu hakikat olmuştur. Ondan tecelli etmiştir. Artık onun gücünün yetmediği bir yere gelmiştir, hiç bilmediği anlamadığı bir yere gelmiştir, ne yapacağını bilemez haldedir. nasıl yapacağını bilemez ama sabretmiştir. Huzurda durmuştur, çabasını gayretini sarf etmiştir. Bu sefer Allah ona ne demiş sıra bende, ben de bir tecelli edeyim de gör. Her şeyi bir vesileyle yaptığı gibi, bunu da yine müçhüleyle yaptı. Yol boyunca onunla yürüttü. Ayetlerini okuttu. Nefsini tezkiye edip terbiye etti. Hikmeti öğretti, bilmediklerini öğretti. Yolu onunla yürütü, onunla terbiye etti, edeplendirdi. Huzurda durmayı öğretti. Evet, hazırladı O'na, O'nu hazırladı. Bu son ikramı yine O'nunla yapar. Rabbimiz bizi kendisini Tanıyanlardan eylesin. Amin. Kendi kendisini Tanıyanlardan, Anıyanlardan eylesin. Amin. Rabbinin muradının üzerinde gerçekleştiği halife olanlardan eylesin. Rabbim bizi kaybedenlerden eylemesin. Rabbini kaybedenlerden eylemesin. Kendini kaybedip kaybolanlardan eylemesin. Kendini bilenlerden, tanıyanlardan, bilip tanıtanlardan eylesin inşallah. Rabbimizin nazarıyla nazar eden, rahmetiyle rahmet eden, affıyla, mahviretiyle affeden, mahviret eden, kendini, nefsini aradan çekip Rabbine şahit olanlardan eylesin. Amin. Allah etmeden razı olsun.